أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتباهه بإحساننا يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لأمر وحل لقطة من لسان يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بمعلمتنا وزيدنا علما برحمتك يا أرحم الرحمن أما بعد Sevgili kardeşler inşallah bu hafta Allah nasip ederse Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab rahimehullah'ın As-Sudüni'l-İslam ve Kaidatu'l-Emran adlı risalesi ee, ve bu risale Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh'in yapmış olduğu şehle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh'in sözlerine devam ediyordum. Diyor ki: "Vaha da huve tevhidü'l-ibadeti." İşte bu tevhid ibadet ibadet tevhididir ki Vahve davetı rusuli, bütün peygamberler, bütün elçiler, bütün davetçiler buna çağırmışlardır. İl <gülüyor> qalı uli onlar hepsi kavimlerine demiştir ki: "Ne Abdullah hemel kummin ilahini gayru? <gülüyor> Allah'a ibadet edin, sizin Allah'tan başka bir ilahınız yoktur." Müminin suresi 32. Ayetlerini. Falabuddemin nefi şirki fil ibadetı rasan ve albaraatı <gülüyor> minhu, min Kesinlikle olması gereken şey şudur ki insan şirki nefret etmeli ibadetin başında yani Allah'a şirk koşmayı terk etmeli. Ondan beri olmalı ve bunu yapandan da beri olmalıdır. Yani insanın şirki terk etmesi demek değildir ki şirkten beraatinin tamamlanması. İnsanın şirkten beraatinin tamamlanabilmesi için o şirki işleyen müşrikten de beri olması gerekir. Bu şirkten beri olup da müşrikten beri olmayan insanlar tevhidini tamamlamamış insanlardır. Onlar biz şirke buuz ediyoruz derken ama müşriği tekfir edip ona düşmanlık etmiyoruz demekle biz zinaya buuz ediyoruz ama zinakara etmiyoruz demeye getiriyorlar sözü. Yani düşünün ben diyorum ki zinayı kerih görüyorum ama zinakarı seviyorum. Yaptığına zina demiyorum. Ona saçmalık derler onun adı din olmaz. Biz zinaya buuz etmekle beraber o zinanın faili olan yapıcısı olan zinakara da buuz ediyoruz tabii olarak. Biz çoğu zaman yalancıya kızarız. Yalan söylüyorsun diye. Oysa ki oysa ki biz hep iddia ederiz ki yalandan dolayı biz kızıyoruz yalancıya. Bazen belki de adamın şahsına kızıyoruzdur ama yalan işin kılıfı oluyordur. Niye? Adam yalan söyledi diye kızıyoruz yoksa nefsimizden değil. Herkes bu yalanın arkasına sığınır ya çok zaman arasındaki husumetlerde ve düşmanlıklarda. Öyleyse insan şirke buğz ettiğini iddia ediyorsa, şirkin düşmanlığı olduğunu iddia ediyorsa, önce müşriye buzla oradan başlaması gerekir. Tıpkı zinakara yaptığı buz gibi, zinakara yaptığı düşmanlık gibi, faize buğz etmesi sebebiyle faizciye yaptığı düşmanlık ve buğz gibi kardeşler. Keme قال تعالى en خلilih İbrahim aleyhisselam, Allah'ın halili dostu olan İbrahim Aleyhisselamın söylediği gibi, "Vayfqaal İbrahimul Abihi va Qavmihi." İbrahim babasına ki babası kim? İbrahim'in babası kim? Put yapan Azer. Put yapan Azer. İbrahim babasına, put yapan Azere ve kavmine dedi ki, "Innani beraun beraun mim Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. Bakın bu hitaba babası da dahildir. Ben sizin ibadet ettiklerinizden beriyim. İllellevi fatarani. Ama beni yaratan müstesna. Yani İbrahim'in put yapan babası Azer'in de İbrahim'in içinde yaşadığı müşrik kavmin de ibadet ettiği ilahlardan bir tanesi Allah. Ellevi fatarani. O ki beni yarattı Celle Celaluhu. İbrahim diyor ki bütün ibadet ettiklerinizden beriyim. Ama beni yaratan müstesna. Bu Müşrik kavmin Allah'la beraber başka ilahlara ibadet ettiğinin açık delilidir. Birçok insan zanneder ki müşrik ateisttir. Bu şeytanın akıllara vahyettiği pislikten başka bir şey değildir. Müşrik Allah'a ibadetle beraber ona ortak koşan kimsedir. Dolayısıyla sırf insanlar Allah'a ibadet ediyor diye onlara İslam hükmü verenler peygamberlerin gönderdiği dini anlayamamış insanlardır peygamberlerin gönderdiği dinden nasiplenememiş insanlardır. Bütün peygamberlerin gönderildiği, bütün davetçilerin üzerinde olduğu din, şirki. o şirk bir cisim değildir, bir canavar değildir ona buzu edelim. Şirk dediğiniz bir şekil değildir, bir timsal değildir. Şirki yeryüzünde var eden, zinayı var eden, zinakarın varlığı gibi şirki var eden müşriğin varlığıdır. O yüzden Allah Azze ve Celle müşriye buzu Müşriye düşmanlığına yapmıştır bize? Emretmiştir kardeşler. Bu da Zuhruf Suresi 26. ve 27. ayeti kerimedir. Bakın Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın da Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh'in da üzerinde durduğu şey üzerinde durduğu şey müşrikten berattir. Hani birileri müşrikten beratsiz bir din anlatıyorlar ya hani birileri müşrikten beratsiz bir tevhidten konuşuyorlar ya onun adı tevhid değil Ma <mâ> anzal Allahu biha min sultan Allah'ın delil indirmediği ama onların ve babalarının uydurduğu başka bir din. Onların ve onlardan önce yoluna tabi oldukları sapık cahil insanların uydurmuş oldukları Allah'ın hakkında delil indirmediği ayrı bir dindir kardeşler. Devam ediyor Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh "Felebutte min el baraati min ibadeti ma kana yu'badu min dunillah" Kesinlikle ve kesinlikle Allah'tan başka ibadet edilen her şeyden kişinin beraat etmesi gerekir ki İslam ve tevhid ne olsun hasıl olabilsin. Ve Teala anhu aleyhisselam, Allah azze ve celle gene İbrahim'den konuşurken dedi ki, İbrahim'in sözünü naklederek, وَاَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ben sizden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden itizal ediyorum. Evet, Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ahli Şeyh sözlerine şöyle devam ediyor. Fe yecibu itizalü şirki ve ehlihi bil minhuma. Kesinlikle ve kesinlikle şirkle beraber, şirki işleyen müşriklerden, şirkin ehli olan insanlardan da beraat kesinlikle vaciptir Müslümanların üzerine. Yani şirkten beraat nasıl vacipse, şirkten beraat nasıl farzsa, müşrikten beraat da aynı şekilde farzdır. Kemasar Rahbihi Allah bu hakikati, bu söylediğimiz gerçeği şöyle açığa vurmuştur. Fi kavlihi Teala şu sözünde: "Qadkiyan etla Kumusvatun Hasanatun fi İbrahim ve Valledine Sizin için İbrahim ve beraberinde olanlarda güzel örnekler vardır. İl Qalilu'l Kavimihin Nabur Almi Kumamih Metabudunu Min Dunillah. Onlar kavimlerine dediler ki: Biz sizden müşriklerden ve sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinizden beriiz." keferna bikum sizi tekfir ediyoruz ve bada baynana ve baynakumul sizinle bizim aramızda düşmanlık ve buuz başlamıştır. Ebede ebedi bir şekilde sonsuz bir şekilde hatta ta ki şu zamana kadar tu'minu billahi vahdahu Allah'a tevhit üzere iman edinceye kadar Mümtahine suresi 4. ayet. Allah azze ve celle bu hakikati Bakara suresinde zaten söylemişti fe in amanu bi ma bihi eğer sizin iman ettiğiniz gibi iman ederseler hidayet ermiş olurlar. Bimitlim Amen bihi yani sizin iman ettiğinizin mislinin misliha. Ya biz namazda itaat ediyoruz, namazı kabul ediyoruz, orucu kabul ediyoruz, zekatı kabul ediyoruz. ya şuralarda olmayı versin bu kadar şey kabul ettik üç tane de siz artık burada biraz kendinizden müsamma gösterin olmaz. Bimithli, <gülüyor> Arapça misil bir şeyin bir şeye tamamıyla benzerliğine denir. Eğer sadece bir kısmın benzemesi bütün kısımlar için yeterli olsaydı o zaman ya ker zamiri kullanırdı ya teşbih ifade eden başka zamirler kullanırdı. Ama Allah bu ayet-i kerimede mitli yani iman ettiğinizin misli gibi aynısıyla iman edinceye kadar hidayete eremezler diyor ayet-i kerimede. Bu Mümtehne suresi 4. ayet-i kerimenin tefsirine müfessirlerin imamı olan İmam Taberi'nin Camül Beyan adlı tefsirine baktığımız zaman şöyle söylediğini göreceğiz. Diyor ki Yakulutaala Allah azze ve celle diyor ki lil mu'minine mümin insanlara iman edenlere min ashabı Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin ashabından olanlara ve peygambere o peygamberle beraber olan müminlere Allah şunu diyor. Kadiken lakum sizin için şu vardır ki eyühal mu'minun ey müminler topluluğu Usvatun hasene. Güzel bir örnek. Yakulu kudvetun hasene. Arapça gene kudve de örnek demek. Yani güzel bir örnek, güzel bir sizin için lider var. Fi İbrahim, İbrahim'de خَلِيلُ الرَّحْمَانْ تَقْطَدُونَ bihi Allah'ın خَلِيلü olan İbrahim'de. Ki İbrahim, Allah Azze ve Celle'nin kitabında kendisine tabi ol diye Allah'ın emrettiği tek peygamberdir. ثُمَّ اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ اَنِتَّ بِعَمِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَن۪يفَ Vama kenne minel müşrikin. Sen İbrahim'in dinine tabi ol, İbrahim'e tabi ol diye sana vahyettik. O asla müşriklerden değildi. Gene Yahudi ve Hristiyanlar da kendi nefislerini İbrahim'e uymakla itam ediyorlardı. Mekane İbrahimu Yahudi'yen wa la Nasraniyan. İbrahim ne Yahudi di ne Hristiyan'dı. Walakin kane Hanifen Müslüman. Ama o Müslümandı, Hanifti. Allah hiçbir şey ortak koşmazdı. Şirkten de, müşrikten de beri di. وَمَا كَانَ minel الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden de değildi. Çünkü Kureş müşrikleri de diyordu ki bizim babamız İbrahim, Yahudiler de diyordu babamız İbrahim, Hristiyanlar da diyordu babamız İbrahim. Bugünkü kendini Muhammed'e tabi kıldığını iddia edenler de diyorlar babamız İbrahim. Bu müşrikler de aynısını söylüyorlar. Her kavim kendini İbrahim'e nispet ettiği için Allah, İbrahim'in bu şirk kavimlerinden beratini ilan ediyor. İbrahim Yahudi değil sizin iddia ettiğiniz gibi. Hristiyan da değil, Müşrik de değil ha. Mekke'li müşrikler. Siz de kendinize nasip çıkartmayın. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَا لَمْ يَكُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ O asla müşriklerden olmadı. Hiçbir zaman müşrik olmadı diye Allah Azze ve Celle defaatle ayeti ifade etmektedir. وَالَّذ۪ينَ ahu. Yani İbrahim'de ve beraberinde olanlarda derken taberi diyor ki enbiyaullahi. Yani İbrahim'in beraberinde olanlar diğer bütün peygamberlerdir. Adem'den Muhammed'e kadar Aleyhisselam hepsini kapsar içerisine. Tümme raba bir senedin sahih, sahih bir senet rivayet etti. An Abdurrahman i̇bn ibn Zayd ibn Aslam, onlar embiya Allahı. Yani Zeyd ibn Aslam'dan, bu onunla beraber olanlar diğer bütün peygamberlerdir diye de senediyle bu görüşü, bu tevili selefe dayandırarak nakletti. Ve onu takip edenlerden biri, onu Gene öyle ki müfessirlerden bir başkalarının itimat ettiği görüşe göre onunla beraber olanlar Etba yani İbrahim'in kavminden olup İbrahim'e iman edip İbrahim'e tabi olanlardır. Kemen kâlel-Havz ibn kesir rahimullah fi tefsirihi Hafz ibn kesir rahimullah da tefsirinde bu görüşü ne yapmıştır? Müfessirlerden bir gruptan nakletmiştir. Ve Şeyh Abdurrahman ibn Hasan Ali Şeyh'in sözlerine devam ediyoruz. Allah kendisine rahmet etsin. Velladine evet. ma ahuhumun rusul. O İbrahimle beraber olanlar diğer peygamberlerdir. Kemerdeki rahü ibn Cereir et Taberi diyor ki Şeyh Abdurrahman ibn Cereir et Taberi'nin zikrettiği gibi bu böyledir. Vahedil ayetu tadzammanu cemii amerdakarahu Şeyhuna rahimahu İşte bu ayet diyor Şeyhimizin zikrettiği her şeyi kapsamaktadır. Neydi o söz? İslam dininin aslı iki iştir. Geçen hafta da uzun uzadıya okumuştum. Tekrar tekrar olmasın diye bir daha dönmüyorum. Bu ayet diyor şeyhimizin zikrettiği bütün sözleri kapsamaktadır kendi bünyesinde. Minat tahridi alet tevhidi. Tevhide teşvik. O şeyhimizin zikrettiklerinden biri tevhide teşvik. Ve nefiş şirk. Şirkin iptali. Vel muvalatül ehli't tevhid. ehline dostluk, kardeşlik. Ve tekfir men terekahu. Tevhidi terk edeni tekfir etmek. Bu ayette var diyor. Bifi'ali şirkil munafi lehu. O tevhidi nef yeden şey ne? Şirk fiilidir diyor. Bu tevhidi nef şey şirk fiilidir. Fe inne men şüphesiz ki faale şirke kim şirki işlerse fakatta raket tevhid. Tevhidi terk etmiştir. Tevhid ve şirk ikisi iki tane zıttır sıcak ve soğuk gibi. Sıcak buraya girdi mi soğuk çıkar. Soğuk girdi mi sıcak çıkar. Sıcak ve soğuk aynı anda bir yerde olmaz. İki zıt bir arada birleşmez. Artıyla eksi birbirini çekmez, aksine birbirini iterler. Öyle mi? Heh? Evet. Zıt olan şeyler birbirlerini ne yaparlar? İterler kardeşler. Bunun misalleri çoktur, yani verilebilir. Tevhid, şirkin terk edilmesidir amellerde. Şirk ise o tevhidi bozan tek unsurdur. Dolayısıyla insan bunu işlediği müddetçe istediği kadar diliyle la ilahillallah desin Allah'a ibadette birlemiş olmaz kardeşler. Fe inna humadittan ilayyet şüphesiz ikisi zıttır bir araya gelmezler. Feme tavucide şirku intafat tevhid. Ne zaman şirk hasıl olursa tevhid orada biter. Vakit Kâle Teâlâ fi halimen aşrak'e Allah şirk koşan hali hakkında şöyle söyledi: Voca alillahi enderden onlar Allah'a denkler kıldılar. Kim? Adam Allah'tan başkasına dua ediyor, Allah'a duada denk kılıyor. Adam hükmü Allah'tan başkasına veriyor, Allah'a hakemlikte de denk kılıyor. Ve buna benzer birçok şirkin enva çeşidi var. Bunlar meşhur olduğu için söylüyorum. Onlar Allah'la beraber nitler, denkler, ortaklar kıldılar. لِيُدُلِّ عَنْ سَب۪يلِهِ <gül> Allah'ın hak olan yolundan saptırmak için. قُلْ تَمَتَّا بِكُفْرِكَ قَل۪يلًا Bu ifadeye dikkat edin. Allah şirk koşanlara anlattıktan sonra diyor ki: "Kul temette bir kufrik." Küfründe birazcık oyalan. Allah azze ve celle Allah'a şirk koşanlara ayetin devamında küfür ile itham etti. "Kul temetta kufrike qalila" de ki küfründe birazcık oyalan. "Innake min ashabin nari. koştuğun şirk sebebiyle cehennem ashabındansın." Bu ayet-i kerime de Zümer 8. ayet-i kerimedir. Diyor ki Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh Fakif varahû taâlâ bitti hadil andet Allah ortaklar edinmeleri sebebiyle onlar tekfir etmiştir. Wahumu şurâka ufil ibadeti onlar ibadette ona ortak koşanlardır. Waemtâlû hadil ayeti ketiirun buna benzer ayeti kelimeler çok fazladır. Fala yakûnul mar kişi muvahid olamaz illa bir nefi şirki ancak şirki iptal etmek walberaatu minhu ondan kendini beri kılmak ve tekfir menfaâlehu Şirki işlen müşri takfir etmekle ancak kişi ne yapabilir tevhid sahibi olmuş olabilir diyor Allah kendisine rahmet etsin. Evet. Ve sonra Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab Rahimullah'ın sözlerine geri dönüyoruz. Diyor ki Sünnekale rahimeullahu Teala Muhammed bin Abdülvahhab dedi ki el İslam dinin ikinci aslı el-inzeru ani şirki fi ibadetillahi Teala. Allah'a ibadette şirk koşmak noktasında insanları korkutmak İnsan neyle korkar? Ateşle, cehennemle. Yani şirk koşan cehennemdedir demekle korkar. E sen şirk koşuyorsun da cahil Müslümansın. Sana da üçe tikam etmek lazım. Senin işte tevillerin var gidermek lazım dediğin adam niye korksun ki? Korkulacak bir şey yok zaten ortada. E cahilsin cennettesin. Alim cehennemde cahil cehaletiyle işleyince cennette. Niye? Cahalet mazeret. Şimdi delinin biri kuyuya taş atınca sonra kırk tane akıllı çıkartamıyorlar. Delinin biri 60 kuyu taş, 1000 sene önce, 600 sene önce. Ondan sonra 4000 tane akıllı gelmiş ki kuyudan taşı çıkartacaklar. Herkes oturmuş düşünüyor nasıl çıkartacağız bu kuyudan taşı. Burada korkutmaktan kasıt, bak bu şirktir, bu şirki yapan da cehennemdedir demektir yani. Zannediyor musunuz Şeyh İb Hamid İbn Atık'ın dediği gibi rahmeullah. Peygamber dedi ki ey müşrik, ey kureş kavmi sizin bu yaptığınız şeyler şirktir. Ama bak bu şirki işleyenler cehaletleriyle mazur oldukları için cennettedirler. Sadece bir de şunu işlemeseniz takvalı Müslüman olacaksınız yani. Yani bir de şunu zaten Allah'a inanıyorsunuz, zaten Kabe'yi imar ediyorsunuz, zaten hacılara su veriyorsunuz, yemek veriyorsunuz, birçok yaptığınız güzellik var. Ha bir de şu şirki terk ettiniz mi tamamdır yani o zaman işte dört dörtlük muttaki muvahhit oldunuz diye peygambere işkence yaptılar, ashabına işkence yaptılar. Peygamberi öldürmeye kalktılar. Ashabını öldürdüler, şehit ettiler Ammanları, Sümeyye'leri. Öyle mi İslam'ın ilk başlangıcını? Sırf bunu dediler diye peygamberler işkence gördüler. Hatta sahabe diyor ki biz öyle bir ambargo gördük ki müşriklerden. Biz yemek ambargosu sebebiyle yeşillik otlar yiyorduk. Bu yediğimiz otlar sebebiyle koyunlar gibi yuvarlak yuvarlak pisliyorduk diyor. Sahabe rivayetlerde gördükleri işkenceyi anlatıyorlar. Sırf niye? Siz bu yaptığınız şirk ama bak bu şirki terk ederseniz takvalı Müslüman olacaksınız dedi diye yaptılar. Yani insan kendi bunu söylerken Allah rızası için kendi inanıyor mu? Peygamberin böyle bir davet getirdiğine. Bu zaten korkutuma olmaz. Peygamber de bunun için işkence görmedi. Bu şirk, bunu yapan müşrik, o müşrik de ebedi cehennemde kalacaktır dedikleri için işkence ve eza ve musibet başlarına geldi. He? Bugün Suriye'de bir avuç adama aynı şekilde. Bak saldırı isim marka değil. devletil İslamiyet, fel-i'raki ve şami başka buna benzer başka gruplar değil mesele. Bak bahane tekfircilik, bahane haricilik. Adamların saldırı sebebi bu. Adamlar daha belki içi boş bile olsa, belki zannettikleri gibi bile değil. O örgütün tekfirli uzak yakın alakası yok belki. Ama adamlar ismine bile sabredemiyorlar. Tekfirin ismine dahi sabredemiyorlar. Birilerine o ithamı, o yaftayı yakıştırıyorlar, ondan sonra onu düşmanlık ediyorlar. Niye? O, onlar vahyini iblisten alıyorlar. Çünkü iblis tevhide iliklerine ve kanının her damlasına işlemiş bir şekilde tevhide düşman olan bir varlık. O yüzden Allah Azze ve Celle de muvahit kulundan istiyor ki şirke hücrelerine kadar düşmanlık etsin, insanlar bu noktada korkutsun el enzaruhu ani şirk fi ibadeti llahi Allah ibadette şirk noktasında korkutmak ve taklidu fi bunda da katı olmak bu sakındırma noktasında katı şedid tavizsiz olmak yani val muadatu fihi bunun için insanlara düşmanlık yapmak ve tekfiri men faalehu şirk işleyeni de tekfir etmek bu da İslam'ın aslının ikinci unsurudur diyor Muhammed İbn Abdülvahhab rahime Allah. Birinin, birilerinin burnunu yere de sürtse ömrü cihatta geçmiştir. Ömrü tevhidi kitabelere yazmakla geçmiştir. Allah kendisine rahmet etsin. Allah bidatlarla ve şirklerle insanların tahrif ettiği İslam dinini bu büyük alimin eliyle Allah Azze ve Celle yeniden şirkten ve bidattan arındırıp tevhide o ilk aslına sahabenin üzerinde olduğu dine döndürmüştür. Allah kendisine rahmet etsin. Allah Resulü Ali'ye diyor ki ya Ali sana ancak münafık buğz eder, seni ancak mümin sever. Niye Ali ilmin ve tevhidin kapısıdır? Kim bu tarz isimlere düşmanlık ediyorsa bilin ki o münafıktır. Kim bu tarz isimlere dostluk belli, besliyorsa bilin ki o insan Allah'a iman etmiş bir mümindir. Diyor ki Şeyh Abdurrahman ibn Hasan Ali Şeyh, Şeyh Muhammed bin Abdul bu sözünü şerh ederken: Faleyetim mukammut tevhidi illa birerdir. Tevhidin makamı ancak ve ancak bununla tamamlanabilir. Vahhudinin Rüslu o tevhid ki onların davet ettiği şey ki bütün resullerin ortak dinidir. Ve en derul kavım şirk hepsi kavimlerini şirk noktasında korkutmuşlardır. Kemal, "Kale taane Allah Hazreti Vajidenin dediği gibi, 'Valeqad ba'athna fi kulli ummeti Rasule' ani Abdullah'a ve işte Her ümmete Allah kulluk edin tağuttan sakının diye bir peygamber gönderdik. Ve Kale taane Allah Subhanahu ve Teala Enbiya suresi 25. 25. ayet-i kerimede dedi ki: "Ve ma ersalna min qablike min rasulin biz senden önce hiçbir resul göndermeyelim ki illa nuhi ancak ona vahyetmişizdir. İleyhi ennehu la ilaha illa ene feabuduni." Benden başka ilah yoktur. Yalnızca bana ibadet edin diye ona vahyetmişizdir. Ve قال Teala, Ahkaf suresi 21. ayet-i kerimede Allah Subhanahu ve Teala dedi ki aynı şekilde: "Vezkur adin" Adın kardeşlerini de zikret. Ir anzara kalmahu. O kalmini korkutmuştu. Arapça nezir korkutan demektir arkadaşlar. Çünkü nezara korkuttu demektir Arapçada. Ir anzara Kavmini korkutmuştu. O zaman kalmahu kalmini korkutmuştu. Belaḥkafi, waqad khalet al-nuzur min baini yadehi, wa min khalfi, allā ta'budu Yalnız Allah'a ibadet edin etmezseniz Allah size önünüzden ve arkanızdan bir azap gönderir de sizi helak eder diye peygamber ne yapmıştı? Kavmini şirk konusunda korkutmuştu kardeşler. Ve kavluhu diyor. Yani Şeyh Muhammed bin Abdülvahab'ın şu sözü fi ibadetillahi Allah'a ibadette sözünün şerhi ibadatun ibadet şu demektir ki ismun camion cami bir isimdir, toplayıcı bir isimdir. Lekul ma yuhibbuhu <gülüyor> Allahu ve yerdahu. Allah'ın sevdiği, Allah'ın razı olduğu her şeydir. Minel <gülüyor> akvali sözlerden vel <gülüyor> amali amellerden el batinati zahirati. Açık veya gizli fark etmez. İbadet çok kapsamlı, genel bir kelimedir kardeşe. Gene diyor dedemin ve taklidu fi sözü. Biliyorsunuz torunu oluyor Şeyh Abdurrahman bin Hasan Ali Şeyh. Diyor dedemin bunda katı olmak, bunda tavizsiz olmaktan kastı ve haza mevcut fi'l kitabi dedemin söylediği bu söz Allah'ın kitabında mevcuttur diyor ve sünneti sünnette de sabittir diyor. Ke kavlihi Allah'ın şu sözü gibi fefiru ila Allah'a kaçın. İnni lekum minhu nezirun mubin. Şüphesiz ki ben Allah'ın size gönderdiği bir korkutucuyum. Ve la tecealu ma'allah akhara. Allah'la başka beraber ilahlar kılmayın. İnni lakum mubin. Şüphesiz ki ben sizin için Allah'tan apaçık bir korkutucuyum. Bu ayeti kerimede Allah Azze ve Celle iki ayeti kerimenin sonunda da tekrar tekrar ben sizin için korkutucuyum, ben sizin için korkutucuyum şeklinde bu sakındırmadaki şiddetini, katılığını ortaya koymuştur. <gülüyor> Bakın şimdi Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh ne diyor? Eğer diyor bunu sakındırmada katılık olmazsa Lema cere ale'n-Nebiy sallallahu aleyhi ve ashabihi min Kureyşin ma cere min Eğer bu katılık olmasaydı Kureyş'in Resulullah aleyhisselam ve ashabına yaptıkları işkenceler, ezalar ve elemler peygamber ve ashabın üzerine hasıl olmazdı. Kenahu ve mezkurun fi's-siyer Siyer babına bakıldığı zaman tafsili bir şekilde bunlar açık bir şekilde görülebilir. Fe innehu beda'ahum besb dinim ve aybi Peygamber nereden başladığı şey? İlahlarına sövmek, dinlerini ayıplamak. Şimdi adam diyor ki ya niye çok konuşuyorsun? hemşerim? niye yakınıyorsun bazılarını? E adam batıldaysa kınayacağız da. E Allah'tan mı korkalım, insanlardan mı? Vallahu yahsinuka minan nas. Allah seni insanlardan korur. Belligh ma unzile iley. Sen sana indirileni insanlara tebliğ et, gerisini düşünme. Allah sana yeter ki her şeyde. Peygamberi de öldürmek istediler. Yahya aleyhisselam'ı ağacın kavuğunda kestiler. Öyle hakkı anlatmak nefse hoş gelir. Konuşmak herkesin nefsine hoş gelir de konuştuğuna sabretmek her baba yiğidin harcı değildir. Yani konuşmak ve konuştuğun arkasında durmak, konuşmak ve konuştuğun için kelleni vermek o Allah azze ve celle'nin kullarından seçtiği emaneti kendilerine verdiği kullardan değil sadece Allah'tan korkan yiğitlerin ve erkeklerin yaptığı bir şeydir. Allah'tan bizi konuştuklarımız üzerine sabah ettirmesini dileriz. Çünkü iş, İbnül Kaym Rahimullah'ın söylediği ve seleften naklettiği gibidir. Şaşılacak ve taaccup edilecek şey, helak olanın nasıl helak olduğu değil, bu pisliklerin ve fuhşiyatların ve fitnelerin, münkeratların içerisinde kurtulanın nasıl kurtulduğudur. Allah bizi kurtulanlardan kılsın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Onlara sövmekle başladı dedi Şeyh Abdurrahman İbn Hasan Ali Şeyh. Nitekim İmam Müslim'in sahinde rivayet ettiği Amr İbn Abese diye bilinen meşhur hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a e, soru sormaya geldiği zaman Amr İbn Abese hadisin başında diyor ki ben zannediyordum ki e, insanlar cahiliyedeyken hepsi sapıklık üzereler, hepsi dalalet üzereler. Sonra duydum adamın bir Mekke'de insanların dinini ayıplıyormuş. Bak peygamber neyle tanınmış arkadaşlar? Kötü şöhretle. Öyle mi? Çoğuna göre kötü şöhrettir bu yani. He, adam ne biliniyor? Herkesin dinli kötülüyormuş. Bir sen doğrusun zaten. Bak sözde hazır. Bir sen biliyor. Değil mi? O sözde de hemen müşrikler cevap veriyorlar. Peygamber de bununla meşhur oldu aleyhissalatü vesselam. Bunu duyduğu için Amur ibni Abese diyor hemen bindim bir bineğime gittim Mekke'ye dedim ki sen kimsin? Ondan sonra hadisin mezkur olan diğer kısmı. Aynı şekilde. Aynı şekilde Ebu Zer de böyle peygamberi bulmuştur aleyhissalatü vesselam. Kalkıp gelmiş peygambere soru sormuştur. Duyunca insanların dinini kötülediğini, ayıpladığını. Bütün hakkı arayan sahabeler, hakkı ulaşan sahabeler, cahiliyede bile hakkı anlayıp hakkı bekleyen insanlar ne zaman duymuşlar adamın biri milletin dinini kötülüyor, gitmiş hemen ona sormuşlar. ''Sen kimsin, ne getirdin, ne anlatıyorsun, ne emrediyorsun?'' Bu insaf ve vicdan sahibi insanların hasletidir kardeşler. Muhalifini dinlemek, muhalifine kulak asmak, muhalifinin yanındaki hakka göğsünü açmak. Bu Allah'ın kuluna verdiği nimetlerden bir nimettir. Ama muhalif çok zaman sana batılı da getirebilir. Onu ayırt etmek için ilim ve irfan gerekir. O yüzden mesela bu konuda bir çelişki selefin nakilleri ne görebilirsiniz? Mesela birçok yerde e, kafirden de gelse, sapıktan da gelse hak olanı almayı emrederken, başka bir yerde bidatçı sapıklarla konuşmaktan nehyetmiştir seler. Peki Selef alakasız işler mi emrettiler? Çelişkini mi konuştular? Yok kardeşler. Burada nehyettikleri, Müslümanların avamından olan, ilim ve irfan sahibi olmayan, batılı görüp, öğrenip, anlayıp, reddedemeyecek olan insanlardır. Nehyettikleri, dinlemeyi ve onların yanında var olan hakkı almayı emrettikleri de, İlim ve irfan sahibi, hakkı bilen, anlayan ve batılı reddedebilecek yetiye sahip olan, dinde derinleşmiş, ilimde derinleşmiş olan insanlardır. Yoksa selefin sözleri arasında bir çelişki mevcut değildir. Onlar hikmetle konuşmuştu. Vakaya göre fetva vermişlerdir. Allah hepsine rahmet etsin. Kavluhu rahimehullah dediğimiz şu sözü diyor. Ve muadatu bunun için düşmanlık yapmak sözü. Kem akalataana Allah'ın ayeti kerime de dediği gibi o ayette tövbe suresi 5. ayet. Fakatul müşrikine hayfu vacat müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün vakhudu hum vahsuru hum vaku'du lahum marsat bütün yollar üzerine oturun etraflarını çevirin onlara çıkış bırakmayın. Tabi bu ayeti kerime Müslümanlar kuvvet sahibi olduktan sonra inen bir ayeti kerimedir. Hani olur da bu ses polislerin eline geçer demesinler bu adamlar halka müşrik diyorlar millete de öldürmeyi şey yapıyorlar. Onlar böyle şeytan gibi çok tuzağı olan adamlar oldukları için birçok kardeşimize aynı şeyi yaptılar. El-Kaide ithamıyla ağır ceza mahkemelerinde özel yetkili mahkemelerde yargılarken Tövbe suresi 5. bu ayeti koyuyorlar. İddianamenin başına altına da koyuyorlar. Bak bunlar bu ayeti anlatıyorlar. Böyle diyorlar. Kardeşim biri birine mesaj çekmiş. Demiş bu Tövbe 5'i nasıl anlamamız lazım? O da uzun uzun açmış yani. Demiş ki bak bu ayetin yeri var. İşte kafirler İslam devletinde de yaşayabilir, vergi verip Yahudi Hristiyanlar yaşamışlar. Hani kardeş de uzun uzun fıkhını anlatmış. Hani bu başka bir vakıadan konuşulmuş bir ayettir. Bugünle alaka, Hani şu anda tatbik edilebilecek bir hüküm değildir falan. Buna rağmen o mesajı koymuşlar arkadaşın numarasından ama mesajı kesmişler başından sonunda. Yani sadece şey yazıyor, tövbe beş, müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün. Bak diyor, bu buna mesaj çekmiş bunlar. O yüzden biraz ben de bu kadar açıyorum. Yarın başımıza bela olmasın konuştuklarımız diye. Dediğim gibi Allah Azze ve Celle müşrikleri bulduğumuz yerde öldürmeyi emretmiştir. Tabi Müslümanların yanında kuvvet, güç, devlet olduğu vakit. Yoksa Müslümanların müşrikler arasında zayıf, mustazaf oldukları sayılarının adetten az olduğu bir yerde böyle şeylere kalkışmak İslam'ın emrettiği değil. Aksine İslam'ın yasakladığı şeylerdir. Hak sahipleri bunu bilirler. Gene ve ayet ufiyada kitiratun cidden diyor Şeyh Abdurrahman ibn Hasan Ali Şeyh bu manada ayeti kerimeler çoktur. Ke kavlihi Allah'ın şu sözü gibi Wakat iluhum onlarla savaşın hatta ler takûne fitnetun takî fitne kalmayınca yani şirk kalmayıncaya ve yakûne dini kulluhûllâ dinin tamamı Allah'ın oluncaya kadar ve Allah hamdolsun Allah'ın bizi muvaffak kıldığı bazı kafir taifelerle konuşmalar oldu bunlardan kimisi Komünizmi savunan, gerçekten neyi savunduğunu bilen gençlerdi. Onlar bize, yani İslam devletinde bize fırsat vermez misiniz? Hani biz de kendi aramızda, komünizmle hükmedelim. Hani size vergimizi ödeyelim, bağlı olalım. Sizin devletinizde. Bırakın biz de kendi halimizde, siz de kendi dininizde yaşayın dediği zaman Allah'a hamdolsun biz onlar demiştik ki, bak bizi anlamanız için şunu söyleyelim. İslam öyle polyanla dini değil. Her şey toz pembe, her şey güzel, ...güllük gülistanlık, herkese müsamma... ...öyle bir din değil. Allah Azze ve Celle... ...yeryüzünde şirkin tamamıyla kalkmasını emretmiş. Vallahi siz rokete binip... ...aya gitseniz, ayda Allah'a şirk koşsanız... ...arkanızdan aya geliriz... ...ta ki oradaki şirki yok etmeye kadar da. Allah Azze ve Celle... ...müminlere ve muvahhidlere... ...şirki terk etmeyi, bundan sakındırmayı... ...emretmekle beraber... ...başka bunu işleyenleri de yok etmeyi Allah Azze ve Celle... ...ne yapmış, emretmiştir. Bu düşmanlığın gerekliliğidir... Düşman olmadığınız bir insana bu gibi hükümlerin, Allah'ın emrettiği hükümleri tatbik noktasında ne yapamazsınız kardeşler? Ee, güç yetiremezsiniz Ve Şeyh Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh bu ayeti kerimeden sonra Enfal Suresi 39. ayeti kerimeden sonra وَالْفِتْنَةُ اَشْشِرْكُ diyor. Fitne şirktir. ile Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen vasf şey, fitneden kastedilen irade edilen mana şirktir. Kardeşler bu konuda ilim ve irfan sahipleri arasında ihtilaf yoktur. Vvaseme taala ahl eshir ki Allah şirk ehlini tasvir etti, betimledi, tanımladı. Bil küfri küfürle fi mala yohsa min al sayılamayacak kadar birçok ayeti kelimede. Falabutta min tekfir <gülüyor> ihim aydan. İşte bunlar gösteriyor ki onların tekfir olmazsa olmaz. Kim şirk koşarsa küfre ne yapılması gerekir? İzafe edilmesi gerekir. Tekfir zaten tefsik, tebdi' gibi ıstılahdır. Tefsik Fısk işleyen adama fasık demektir arkadaşlar. Tebdi'at, bidat işleyen adama bidatçı demektir. Tekfir de küfür işleyen adama kafir demektir. Bunlar şer'i ıstılahlardır. Yani ismi veren biz değiliz. Çünkü Allah Azze ve Celle Adem'i yarattığı zaman <gülüyor> Allah bütün eşyanın ismini Adem'e öğretti. He sonra insanlar değiştirdiler. Kafiri Müslüman, Müslüman'ı kafiri yaptılar. O başka bir şey. İnsanlar bunu değiştirdiler ama Allah Azze ve Celle'nin Adem'e öğrettiği ilimleri bilmek için önce Allah'ın dinini talim etmek gerekir kardeşler. Vahidahu wa muqteda işte bu la ilaha illallah kelimesinin kapsadığı şeydir Kelimetul tür bu da iklas kelimesidir. Falayetimu ma'naha illa bi tekriri mencer alillahi şerikken fi ibadetihi bu tevhid Allah'a ibadete şirk koşan tekfir etmeden tamamlanmış olmaz. Kemarfil hadisi sahih. Şu sahih hadiste zikredildiği gibi "Men kâle lâ ilâhe illallah, kim lâ ilâhe illallah derse ve kâfera bimâ yu'badu min dûnillah." Bak, şart getirdi. Allah'tan başka ibadet edilenlere de küfrederse. Yani sadece lâ ilâhe illallah dedi bitti yok. Lâ ilâhe illallah diyecek ve şirki terk edecek. Harumemâluhu ve damuh. O zaman kanı ve malı haram olur. Birileri zannediyor ki sadece lâ ilâhe illallah kelimesini söyledi mi adam artık malı kanı haram olur. Onun hesabı da Allah'a kalmıştır. Oysa ki la ilahe illallah dedikten sonra onu bozacak bütün şirk denilen, küfür denilen amellerden de ne yapması gerekir? Beraat etmesi gerekir kardeşler. فَقَوْلِهُ diyor Abdurrahman İbni Hasan Ali Şeyh şu sözü. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allah'tan başka ibadet edilenlere küfrederse'den kastı. تَيْكِدٌ لِلنَّفْيِ iptalin üzerine tekrardan vurgu yapmaktır. Çünkü la ilahe illallah'ın içinde bu var zaten. Şimdi bu Arapça'da bir usüldür. Siz diyorsunuz ki ben meyveleri çok severim muzu elmayı da. Ya zaten meyve dedin mi muz da var elma da var içinde. Niye muz elma zikrediyorsun ardından? O meyveler içerisinde en çok sevdiğin elma ile muz onu tekit etmek için. E zaten la ilahe dediğin zaman ilah yoktur bu nefidir iptaldir. Allah'tan başka bütün ilahları nef neden Allah la ilahe illallah, Allah Resulü dedikten sonra tekrardan neden dedi ki وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُوا مِنْ دُونِ O zaten la ilahe'nin içinde manayı tekit için, tekrardan kuvvetlendirmek için ha. Zannetmeyin ha, bu sade sözdür yani. وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُوا مِنْ دُونِ Allah'tan başka ibadet edilenlere küfür edecek, reddedecek, inkar edecek ki bu da iptalin tekididir, mananın kuvvetlendirilmesidir arkadaşlar. Fela yekun ma'sumu dami ve'l-mal illa Kan ve mal ancak bununla masum olabilir. Yani masum korunmuş demek. Mal ve can ancak bununla korunmuş olabilir. Faleu evet. şakka bir adam bunda şüphe ederse, ev teraddade ya da bunda tereddüt ederse lem ye'sim demehu ve Onun malı da kanı da o zaman korunmuş olmaz. Fa umur hia tamam muttahid. İşte bu zikrettiğimiz işler, bu zikrettiğimiz bahsettiğimiz şeyler, tuhhidin tamamıdır. Li an na la ilaha illallah kuyudetfil ahadisi bi kuyudu thiqal. Çünkü la ilaha illallah ile alakalı hadisler hep ağır şartlarla ne yapılmıştır kardeşler, kayıt ve şart altına alınmıştır. Bil elmi mesela ilim gibi, bil ikhlas ve sadqi ikhlas ve sadqi gibi, wal yakin ve adami sheki yakin gibi şek şüphe etmemek gibi. "Fela yekunu'l mer'u muvahhidan", kişi muvahit olamaz illa bi'stima'i haza kullihi ve itikadihi ve kabulihi ve muhabbatihi Kişi bunları toplamadan ne o "La ilahe illallah" gereklerini itikat etmek, onu kabul etmek, sevmek, onun için düşman olup onun için dost olmak. Yani bugün millet bir din anlatıyor. Bir şeye inanıyorsun ama kimseye düşman değilsin, kimseye dost değilsin yani. Ne şiş yansın ne kebap herkes dost. Yani bize zarar gelmesin de. Ya herkesi razı edecek bir söz söyleyelim de. Bak bu eşyanın tabiatında mümkün olmayan bir şeydir kardeşler. Bir söz söylediyseniz ya birilerini razı etmişsinizdir. Birilerini razı ederken de birilerini kızdırmışsınızdır. Ha şimdi önünüzde tercih çıkacak. Ya söylediğinizde Allah'ı razı edeceksiniz. Ya insanları ya söylediğinizde Allah'ı razı edeceksiniz ya da İnsanların arasında size şer düşünen, size fesat düşünen insanları. Ya bunlar razı etmeye kalkacaksınız ama bilin ki bunlar hiçbir zaman razı olmazlar. Bunlar hiçbir zaman dostlarına yardım etmezler. İnsan zalim bir varlıktır. Dostlarını en sıkıştığı anda terk ederler. Ya da Allah'ın razı olacağını söyleyeceksiniz. Allah sizi koruyacak. Allah sizi gözetecek. Allah sizi kollayacak. He Allah sana ölümü diledi. E kardeşim sen malı zaten Allah'a sattın. Bu can senin malın değil Allah'ın. Allah dilerse çok Yahya aleyhisselam gibi şehit ettikleri gibi seni kafirlerin eliyle şehit eder. O demek değildir senin gücün olmadı diye batılı üzeresin. O demek değildir sen sapıklık üzeresin. O demektir hak üzeresin Allah'ın izniyle. Ha Allah kimi zaman da Süleyman gibi seni bütün herkesin <gülüyor> hakimi yapar. Devlet kuvvet güç sahibi yapar. Malın sahibi... Emanetin sahibi Allah, sen ona sattığın o dilediği şekilde senin hakkında tasarruf eder. Bazen hakkı söylersin Süleyman olursun, bazen hakkı söylersin ya ağacın kabuunda kesilen Yahya olursun. Sonuç senin işin değil. Allah'a bıraktın, o karar verecek. O yüzden Allah Hazretleri ne diyor? Festaqimkem'a umirt emrolunduğun gibi dost doğru ol. Allah sana ne emrettiyse onu anlatacak, onu yaşayacak. Sadece Allah razı etmekle ne yapacak Müslüman? Uğraşacak kardeşler. Febimecmu'i ma zekere şeyhuna yahsul zalik işte şeyhımızın zikrettiği bu eşyaların hepsi bir araya geldiği zaman o zaman bu bahsettiğimiz bu anlattığımız ikrar ettiğimiz tevhid tamamlanmış olur hasıl olmuş diyor Allah şeyhe rahmet etsin inşallah ee, sözlere devam edeceğiz kaldığımız yerden bu hafta bununla yetineceğiz inşallah sözlerimizde bir güzellik varsa Allah veresinin sözlerinin güzelliğinden bir kötülük de varsa nefsim ve şeytanımdandır وآخر ديوانا دوان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك